Şöyle demiştir, Allah-u Teala'nın hakkını bildikten sonra adamın cahil kalması, bilmediği bir şeyi söylemesinden daha hayırlıdır. Sekaretinde, içinde ölmüş olduğum elbiselerim ile beni gömünüz, çünkü onda ben namaz kıldım, diye vasiyet etmiş. Oğlunun, ben seni kefenlerim sözü üzerine, hayır hayır, ölüye yeni kefen gerekmez demiştir. Haç veya Umre seferinde iken Hicri 101, bazılarına göre ise 106 senesinde vefat etmiştir. O Sırrı azimi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın torunu Seyyidena Ca'fer Sadık rahmetullahi aleyhe devretmiştir. Seyyiduna Ca'fer Sadık Kuddisesirruh İmam Ca'fer Sadık Kuddisesirruh, anne tarafından Ebu Bekir Sıddık'ın, babadan Hazreti Ali radıyallahu anh'ın torunudur. Yani Seyyiden el-Kasım ve Seyyiden el-İmam Hüseyin'in torunlarıdır. Onun hadisleri Buhari dışında Kütüb-ü Sitte'de de vardır. Hadis ilmini Urva, Ata, Nafi, Zuhri, dedesi Seyyiden el-Kasım ve babasından öğrenmiştir. Her iki Süfyan ve İmam Malik ve Kattan da ondan hadis öğrenmişlerdir. Birçok keramet ve mükaşefe ile şöhret bulmuştur. Zühd ve takvası son derece meşhurdur. Huzuruna vardığı padişahların onun yanında başları göğüslerine eğilirdi. Dimdik olarak ona bakamazlardı. Son derece cömert ve cesaretli idi. Tabilerine şu nasihatlerde bulunurdu. Bir günah işlediğin zaman derhal tövbeyle Allah'a dön. Günah işlemekte insan kaderi ilahiyeye bir nevi mahkumdur. Fakat suçunu Allah Teala'ya yükleme. Yani kaderimdir demekle Rabbini töhmet altına alma. Günahlar üzerine devam etmemeye çalış ve gayretini harca. Allah Teala dünyaya şöyle emretmiştir. Ey dünya! Bana hizmet edene hizmetçi ol. Benden yüz çevirenin müstahtem kıl. Yalancının şerefi, kıskananın rahatı yoktur. Cimrinin dostluğu yoktur. Üzüntülünün kardeşi, kötü ahlaklının efendiliği yoktur. Haramlardan sakın, Allah'ın emirlerini yerine getir, abid olursun. Allah'ın sana verdiği rızka ve kaderine razı ol, müslim olursun. İnsanlardan beklemiş olduğun iyilikleri onlara yap. Ve nasıl arkadaş istersen, öylece arkadaşlık yap ki mümin olasın. Kim soy sop olmaksızın izzeti ve silahsız korkutmayı isterse, Allah Ta'ala'ya isyan olacak şeylerden sıyrılsın. Taat ve ibadete bürünsün. Elbette kötü insanlarla arkadaşlık yapan beladan kurtulamaz. Kötülük yapanların arasına giren fenalıkları yapmaktan kurtulamaz. Diline hakim olmayan daima pişmandır. Faizin haram olmasının sebebi Allah Ta'ala'nın hoşuna giden sılayı terk etmektir. Çünkü faiz gizli soygunculuktur. Fakihlerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nazarında emin olanlar, hükümdarların kapılarına tenezzül etmeyenlerdir. Kardeşinden hoşuna gelmedik söz işitsen asla üzülme. Sözü doğru ise sana peşin cezadır. Sözü yalan ise sana bir hasene yazılmış olur.